Ey taş biliyorum ki sen bir taşsın, ne faydan var ne de zararın var, eğer şu gözcüklerimle Resul ü Ekrem'i öperken görmeseydim, vallahi sen öpmezdim ben, o öptüğü için öpüyorum. Devlet kan ve devlet kuran, devlet idare eden, devlet reislerine tac giydiren, aklıyla her akıllının pabucunu dama atan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci halifesiyim. Hazreti Ömer radıyallahu an, Resul-ü seni öperken görmeseydim, öpmeyecektim diyor. Bu ondaki ciddi bir inkiyadın, zimamı onun eline vermiş olmanın ifadesidir. Ona teslimiyetle huzura kavuşmuştur, ona inkiyatla huzura kavuşmuştur. Biz de bütün huzur ve emniyeti ona inkiyatta bulacağız. Baba öyle olunca oğul başka türlü olmaz ki, Arafat'tan inerken nafi anlatıyor. O imamı Malik'in şeihi Nafi, Mercane'nin oğlu Tabi'nin imamı Nafi, mevaliden köleyken hürriyete kavuşmuş. İmamların imamı imamı Malik'e imam olmuş. Asabi Resulullah'ı görmüş. Hazreti Ömer'in oğlundan çok ders almış. Adım adım Arafat'ta Müzdelife'de imamı takip ediyordum. Arafat'tan iniyordu. Bir çukura doğru indi oturdu. Yüzünde tekallüz başladı, kaşlarını çattı, zorluyor gibi bir şey yaptı, sonra da geldi, atına bindi, yine yürüdü. Dedim ki, ya imam ne yaptın öyle? Vallahi bir şey yapmadım. Ben Resulü Ekrem Arafat'a çıkarken veya inerken tam arkasında bulunuyordum. Buraya geldiğimiz zaman indi, böyle bir şey yaptı. Bilemiyorum defi tabi mi yaptım, pebevülde mi bulundu, istirahat mı etti ermez. Ama gördüm ki Arafat'tan inerken, burada böyle yaptı bunu. Bu derlu derin bir inkiyat anlayışı içinde. Şu vadide de yoldan çıktı, tekrar döndü, yola girdi. Şarampola gider gibi çıktı, tekrar döndü, yola girdi. İbni Ömer de öyle yapıyor, babasından o dersi almış. Evlatlarınıza verdiğiniz dersi göreceksiniz. Heyecanlarınızı onlarda müşahede edeceksiniz. Evde namazda ağlamalarınızı onlarda göreceksiniz. Üzülmelerinize şahit olacaksınız. Çarpan kalplerinizin onlarda çarptığına şahit olacaksınız. Seviyorsanız inkiyat edeceksiniz. Law kana hubuka sadıkan la ta'ate. İnne'l muhibbe limen yuhibbu muti'. Rabia adviye söylüyor. Tahsil ilaha ve ente tuzhiru hubbe. Hadha l'amri fi'l fi'ali bediu. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا تَعْتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ <gülüyor> مُتِيُّ Allah'a isyan ediyorsun, sizi tenzih edeyim. Rabbim sizi isyan etmekten muhafaza buyursun. Allah'a isyan ediyorsun. Sonra da Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Hayatı bana veren Allah'a yemin ederim ki, bu yaptığın şeyi anlamak mümkün değildir, acayip bir şey. Hem isyan edeceksin hem de sevdiğini iddia edeceksin. Hem inrafların olacak hem de Allah Resulullah'ı seviyorum diyeceksin. Hem Resulullah'ın sünnetine uymayacaksın hem de sevdiğini iddia edeceksin. Doğrusu şaşılacak bir şey diyor büyük kadın. Tabiinin büyük kadını. "Lev kana hubbuka sadıkan Sevgin doğru olsaydı itaat edecektin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Sevdiğine itaat edecektin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Seviyorsanız, Resulullah'a itaat edeceksiniz. Seviyorsanız, Resulullah'a inkiyat edeceksiniz. Emirler karşısında vaziyetiniz nedir? Yasaklar karşısında tavrınız nedir? Allah'ın haram ettiği bir şeyi gördüğünüz zaman, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçıyor musunuz? Emrettiği şeyi gördüğünüz zaman, cennete davet edilir gibi koşuyor musunuz? O zaman imanın tadını tatmış, o zaman gerçek marifete ermişiniz demektir. Öyle buyuruyor söz sultanım. Onun yanında atılan taş baş çarar. Sıla tumman kunfihi wajda halawa teli man. An yekun Allahu ve Rasuluhu ahabb ilayhim inma siva huma. W an yuhb la yuhbhu illa lilah. W an yekra an yauda fil kufri Allah. Kama Üç şey vardır ki onlar bir insanda bulunursa, imanın halavetine, imanın neşvesine ermiş demektir. Gerçek aşkı elde etmiş, gerçek kalbi hayatıyla bütünleşmiş demektir. Ruhuyla bütünleşmiş demektir. اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُوهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَّمْ Allah ve Resulullah, O'na her şeyden artık olmadıktan sonra Onları her şeyden artık sevmedikten sonra imanın tadını tadmamış, imanda neşveye erememiştir. Ama bir insanda bunlar bulundu mu? İmanda neşve yermiş, imanda zevkermiş demektir. Ferdi severken Allah'tan ötürü sevecek. Makamından, mansıbından kanaatleri yanlış da olsa başka yanma yönünden ötürü değil. Sırf imanından ötürü ferdi seviyorsa İmanda huzura ermiş, zevke ermiş demektir. Keza Allah onu küfürden kurtardıktan sonra, yeniden küfre girmeyi, ateşe giriyor gibi kerih görmedikten sonra, imanın tadını tatmamış demektir. İmanın tadını tatmıştır. Kim? Allah onu küfürden kurtardıktan sonra, yeniden küfre dönmeyi, vatalarete düşmeyi, ateşin içine giriyor gibi kerih görüyorsa, İmanın tadını tadmış demektir. Resul-i Ekrem Vesselam, imanın tadını tadmış olmanın ölçüsünü bize veriyor. Rabbim bu kıstas içinde kendisine teveccühe bizleri muvaffak eylesin. Aziz Müslüman, emirler karşısında hassas, nehiler karşısında hassas, Resul-i Ekrem karşısında hassas sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevginin ve imanın gereği olacaktır. Bu sevgi ve imanlar Rabbim bizi serfiraz etsin. Herhalde sabrınızı suistimal etmiyorum, zaten daha beş on dakikamız var. Kaldı ki mevize üçüncü kademeye daha temas etmedim. Kısaca inkıadı arz ediyorum. Dinleme, söz dinleme ve gemi onun eline verme meselesini arz ediyorum. Yine sahabiden dinleyelim. Bureyde İbn-i Hasib diyor ki radıyallahu anh, Efendimiz, Medine'ye giderken ancak arkadan yetişen ve vapur hareket ediyorken binmeye muvaffak olan zattır. Daha evvel Ükkâşe İbn-i Mihsen, Ekrem'i takip ve yakalama sevdasına tutulmuş. O büyük cehd-cihad, o büyük hicret esnasında Efendimiz'in başına konan paraya merak sardırmış, Efendimiz'in arkasına takılmış. Ukkaşe'nin Efendimiz karşısındaki tavrını siyer ve megazi anlatır, hocalarımız size çok anlatmışlardır ve bilirsiniz. Atının ayaklarının sürçmesi, dizlerine kadar kuma gömülmesi ve en azından Resul-ü Ekrem'i takip etmeyeceğim, emanetine inandığının ve geriye dönerse müşrikleri başka tarafa çevireceği sözünü vermek suretiyle ayrılır. Bir kısım zayıf tarihçiler bize ikinci takipçi olarak Büreyde i̇bn Hasib'i anlatırlar. Bu da Resul-ü Ekrem'i takibe koyulmuştu. Efendimiz'in başına para konmuştu. Kim yakalar getirirse şu kadar para verilecekti. Müşrikler bu parayı biriktirmişlerdi, hazır bekliyorlardı. Büreyde de bu işe gönül kaptırmıştı. İyice ilerlemişlerdi. Neredeyse Kuba'ya yaklaşmışlardı. Medine'ye bir konaklık mesafe kalmıştı. Neredeyse dikkat edilirse Seniyye ve Dada çocukların yükselen sesleri kulağa geliyordu. Tale al badru <gülüyor> aleyna min seniyyat el veda. şükru aleyna ma da Allah ida au kema ve bize bir ay doğdu ve o bizi hakka davet ettiği sürece şükür de bize vacip oldu diye. Çocukların namadı kulaklara geliyor gibiydi ki arkadan birey İbni Hasib yetişti. Efendimiz ona bir şey söylemedi. Hz. Abu Bekir yine endişeye kapıldı. Ka sağında, kah solunda, kah arkasında, kah önünde yürüyordu. Heyecanını daha evvel izhar Niye bu ya Ebu Bekir? Ya Resulallah sağında yürürken soldan sana bir şey yaparlar diye paniğe kapılıyorum. Solunda yürürken önünden bir şey yaparlar diye paniğe kapılıyorum. Önünde yürürken arkadan bir şey gelir diye paniğe kapılıyorum. Sağında solunda yürürken bu defada da Öktaş'a gitmişti ama da İbni Hasip belirmişti. Bureyde İbni Hasip onu tanıtmak için arz ediyorum. Efendimiz'e o da bir ok mesafesi kadar yaklaştı. Kainatın fahri döndü baktı. Tepeden tırnağa süzdü, onu gözden geçirdi. Büreyde bu bakışların ifade ettiği manayı anlamıştı. Bu bakışlar diyorlardı ki Büreyde sen de mi üç beş kuruşa atama ettin? Sen de mi başıma konan bu paraya tamah ettin, gönül kaptırdın? Sen de mi? Diyordu bu bakışlar. Ben seni eskiden tanırdım. Hırsın ve tamahın yoktu. Seni kurtarmak için gelen Nebi'ye karşı bu ne çirkin davranış. Bakışları bunu ifade etmişti. O da bunu anlamıştı. Ve bu bakışlar içindeki küfrü silip süpürüp götürmüştü. Biraz sonra Hz. Ebubekir şuna şahit oluyor. Başındaki sarığını açıyor büreyde. Ve bu ucunu kılıcının ucuna tutturuyor, atını mahmuzluyor, diyor, Ekrem'in yanına sürüyor. Evet ben de ya Rasulallah, senin gibi bir peygamber, Medine'ye giderken nasıl bayraktarsız olur? Bayraktarın olayım diye ben de yanına geldim. Evet ben de ya Rasulallah. bin Hasib radıyallahu anh, Gül devri, Medine devri temad ediyor diyor. Her gün bir yasak veya bir emir karşımıza çıkıyor. Bunu Medine'nin sokaklarında münadiler veya mescitte mescidin o mescidin imamı, insanlığın imamı, kıyamete kadar beşerin imamı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam etrafa duyuruyor. Biz bir gün bir içki sofrasının başında idik. Yıllanmış şaraplar küpleriyle yanı başımızda duruyordu. Yıllanmış şaraplardan testiler başlarımızın üzerinde dönüyordu. Kadehler birbirine dokuşuyor ve dudaklara götürülüyordu, batıl bütün şenaatiyle cereyan ediyordu, ben de tasvir edip sizin saf zihinlerinizi bulandırmayayım. Batmışlık ve yıkılmışlık içinde bir içki sofrasının bütün gereklerini yerine getiriyorduk, birdenbire her zaman olduğu gibi bir münadinin sesi duyuldu. Bulunduğumuz yere yakın bir yer ki Ebu Telhan'ın evi olma ihtimali var. Ebu Talha'nın evinin önünden geçen birisi sesleniyordu. Yanımızdan birisine bunun Enes İbni Malik olma ihtimali var. Dediler ki bir çık bak bakalım da, Resul-ü Ekrem'in münadisi ne diyor? Çıktı, birkaç dakika dışarıda kalmıştı ki heyecanla içeriye girdi ve Maide sureyi Celilesi'ndeki şu ayetleri okuyordu. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ İnna al-khamru ve al-maysir ve al-anṣabu ve min amal al-şaytan, fajtani buhul al-akum tuflepun. İnna yüred al ve an kumarın faloklarının yasak edildiğini anlatıyor. Anlattıktan sonra da artık vazgeçmeyecek misiniz? فَهَلَنْتُمْ <gülüyor> مُنْتَهُونَ Sahabi diyor ki Allah'a kasem ederim. Kimisinin kadeh dudağındaydı. Kimisi sürahiyle ile kadehe şarap dökecek gibiydi. Kimisi fıçının başındaydı. Fıçının başında olan fıçıyı deviriyordu bunu duyunca. Elindeki tesliği atıyordu. Kadeh yere fırlatılıyordu. Ve bütün dudaklarda yukarılara doğru yükselen şu idi. اِنْتَهَيْنَا ya Rabbene, ya vazgeçtik ya Rabbi, ilk defa duyuyorlardı, vazgeçtik ya Rabbi diyorlardı, bir anda bir lahzada, gönüllerinde öyle bir heyecan meydana getirmişti ki, sarhoş idiler, bakışları mahmur idi, muazeneler yerinde değil idi, kadehler dudaklarındaydı, atı veriyor vazgeçtik diyorlardı, vazgeçmiyor musunuz? Size Kur'an'ın binlerce ayatü ve inhimaklığınız için de vazgeçmiyor musunuz diyor, neredesiniz diyeyim, darılmayın. Yerinizi söyler misiniz? Darılmayın sakın. Ben kendi yerimi söylersem belki kaçarsınız. Söylemeyeceğim onun için. Allah'ın emir ve yasakları karşısında bu kadar hassasiyet gösterebilir misiniz? Ve ikinci safada sahabenin hassasiyetine bakın zayıf mazi yazarları Haydar-i Kerrar, Şah-i Mardan, Damad-ı Nebi Ali İbn-i Abi Talib'e ettikleri şu şeye bakın. Diyor ki: "Allah içi, içkiyi yasak etti. Eğer içki yasak edildikten sonra bir kuyuya bir damla içki damlasam ve Ali i̇bn Abi Talib'in parmağı da o kuyunun suyuna bassa" ''Vallahi ben o parmağı keser atarım, İçki içinde bulunan kuyunun suyuna batmış parmağı yanımda taşımam.'' diyor. Vaka müslümanlıkta böyle bir hüküm yoktur. Fakat bir sahabinin emir karşısında veya bir yasak karşısında hassasiyetinin ifadesidir. Ve bir sahabiden de bu mevzudaki şu inkiyada şahit oluyoruz. Allah'a yemin ederim ki, Rabbim içkiyi yasak ettikten sonra, benim tarlama akan suyun içine bir damla içki damlayı versem ve benim tarlamdaki bağ ve bahçe o suyla sulansam yemin ediyorum üzümünden bir tane ağzıma koymam. Hassasiyet. İslam'da böyle bir hüküm yok. Pis sular da aksa siz o hurmadan üzümden yiyebilirsiniz. Ama sahabinin bir mesele karşısında hassasiyetin ifadesi. Seven inkiyat eder. İnkiyatı onun emirleri çerçevesi içinde, dairesi içinde yapar ve hasarına karşı tepeden tırnağa saygı içinde bulunur. Her biri bir elmas sütun ve pırlantadan ibaret, din adına getirip hayatımıza hakim kıldığı şeyler, o kadar rasanet kazanmalı, o kadar sağlamlık kazanmalı ki, yedi düvel topla toplansa onları içimize söküp atamamalı. Bu sevginin gereği. O'na itimadın gereği, O'nun geriye bıraktığı şeylere saygı, O'na imanın gereği. O iman ve o inkiyatla Rabbim bizi sertiraz eylesin. O'na ait en küçük asara karşı dahi, büyük saygı gösteren sahabe-i kiram, her birisi bir elmas sütun olan İslam ve O'nun kitabı Kur'an, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve O'nun yolu ve sünneti olan, bu iki büyük iki mühim mesele ki falalete gitmememiz için Resul-i Ekrem Aleyhi ve Sellem bizlere emanet ve bir yönüyle de vapur olarak hediye olarak bıraktılar. Teraktufikum ma intemestaktum fihi ma lentadillu ba'dehu <ebedem> Kitab Allah ve sünnet-i Rasulillah kama Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis-i şerifi şu andaki heyecanımla belki toparlayamadım. Size iki şey bırakıyorum ki, iki emanet bırakıyorum ki, iki mühim unsur ve kaynak bırakıyorum ki. müracaatınızda bu hayat gibi, zülal gibi şeyler bulacaksınız. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman sapıklık yüzü görmeyeceksiniz, talaret görmeyeceksiniz, sımsıkı sarılacaksınız. Ve innahumen yashfasatera ixtilafen kesiran, adu aleha bin nawajiz aleyküm ve benden sonra yaşayanlar ihtilaflar görecekler birbirine düşmüşlükler görecekler parçalanmalar görecekler kopuşmalar görecekler dahili muharebe ve müsademeler görecekler birbirini kırıp geçirmeler görecekler her cümelçiler görecekler rabbim bizi hala eylesin o zaman size benim sünnetim ve Raşid halifelerimin sünneti gerektir. Dişlerinizle sımsıkı tutunun, elinizde değil. Meselenin ehemmiyetini ifade için, Hayati ehemmiyetini ifade için dişlerinizle sımsıkı tutunun. Ve sonradan icat edilen şeylerden, din adına sahneye sürülen muhtesattan, bid'atlardan sakının ve iştinap edin. Hidayet oradadır, saadet oradadır. Rabbim hidayet ve saadetle bizi şeref firaz eylesin. Evet. Ve yine bir değişik han dişesini Buhari Müslim naklederek karşımıza çıkarıyor. Latettebi anne ve la tetbeu ensenene'llezine men qablukum. Şibran bi şibrin, zıraan bi zıra'in, hatta iza dahlû juhratab lettabe'tumûhum. Sizden evvelkilerin yoluna bir sardırış sardıracaksınız ki Hatta kelerin deliğine girseler, adım adım karış karış onları takip edeceksiniz. Kelerin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Yolunuzdan öyle sapıtacaksınız. Muhammediliğinde, Muhammedilikten ellerinizi öyle gevşeteceksiniz ki. Sizden evvelkilerin arkasına takılacak ve sardıracaksınız. Selamet ve saadete gitmeyen, felaket ve dalalete giden o yoldan bir sardırı sardıracaksınız kim? Adım adım, karış karış onları takip edeceksiniz. Hatta kelerin deliğine girseler, naozübillah, arkalarına takılıp gireceksiniz. Düşüncesiyle, terminolojisiyle, anlayışıyla, eşya ve hadiselere bakışıyla, kafirlerin arkasına bir takılış takılacaksınız kim? Kelerin deliğine girseler gireceksiniz. Uzun zaman belki takıldı, 2 üç asır kendi sefaletini hazırladın. Ama günümüzde ona binlerce amtü ve sena olsun, Rabbim insanımıza yeniden uyanıklık verdi. Ve yeni gelişme içinde biz, Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı her şeye karşı ciddi bir saygı görüyoruz. Yeniden tabi'in devri sahabe devri diriliyor gibi. Seyyidina i̇mam Malik radıyallahu an, Medine-i Münevvere'de hiçbir zaman merkuba bilmemişti. O kürsüye otururken en müdebdeb, muhteşem elbise giyerdi. Efendimiz'in sözlerini naklederken en güzel kokular sürünürdü. Ve muhaddisler bize anlatıyorlar. Yerinden kıpırdamazdı, ben onu anlatırken ne kadar kıpırdadım Allah beni affetsin. Zerre kadar yerinden kıpırdamazdı. Sahabi gibi otururdu. Sahabinin oturuşunu anlatırken başlarında kuş var gibi otururlardı. Böyle ölü gibi dururlardı Resulullah'ın huzurunda. Tabi'in devrinde koca imamı Malik radıyallahu Malik Talebesi diyor ki bir gün kürsüden aşağıya indikten sonra bacağını açtı dedi ki evladım, beni buradan bir akrep sokuverdi. Kürsüde oturuyordun. Ya İmam hiç hareket etmedin. Efendimizin sözlerini anlatırken utandım hareket edeyim. İmam Malik, Medine'nin sokaklarında gezerken hiç merkuba binmemiş, yaşlanmış iki müklüm, yürüyecek hali kalmamış, ama her gün mescide yürüyüp kürsüye çıkıp oradan hadis tilavet etmek istiyor, muvatta'ın müellifi. Ya iman binecek bir şeye binseniz olmaz mı, aman o ne demek diyor. Resul-ü Ekrem'in, Mübarek ve Ayşay'ın merkebinin şu sokaklarda gezdiğini tahayyül ediyor gibiyim. Onun merkebinin bastığı yere ben nasıl merkebimi bastırırım. Ve Medine'nin toprağı sevimsiz diyen kimseye 30 diyeneş vurma cezası fetvasını veriyor İmam Malik. Birisi dese ki Medine'nin toprağı gözüme girdi, gözümde ağrı meydana getirdi. Buyuruyor ki bunun cezası sırtına 30 diyeneş kurmaktır. Zira Medine'nin toprağı cennetlerin toprağından daha azizdir. Medine'nin bir avuç toprağını ikbalin ifadesiyle ben cennetlerin toprağına değişmem. Nasıl o devir böyleydi? Ben o devirle bu devir arasındaki münasebetle Sizin aranızdaki delikanları anlatmak istiyorum Haç'ta beraber bulunmuştuk Seçilmiş parlamentoya gitmişti Vefat ettiği makamı cennet olsun Ben orada kendisini gördüm ama bu tabloyu müşahede edemedim Oraya Rabbim lütfederse gitme imkanı doğarsa Peygamberin köyüne girersem bir merkep gibi topraklarında yatıp yuvarlanacağım diye ahdetmiş. Makamı cennet olsun, Rabbim orada utandırmasın, müşahit anlatıyor. Medine sınırlarından içeriye girince sırtında parlamento elbiseleri vardı, parlamenterlik elbiseleri vardı, taksiden indi, rengi benzi sarılmış ve olmuştu bakışları derinlere dalmıştı, Resul-i Ekrem'in köyünde sırt üstü yattı, ayaklarını yukarıda hareket ediyor ve dönüyordu. Resulullah'ın köyünde dönüyordu. Tozun toprağın içinde yuvarlanmayı şeref sayıyordu. Gözüne bulaşan toprakları sürmeden aziz kabul ediyordu. İki nesil arasında benzerliğe yükseliyoruz. Bu benzerlik bizim kurtuluşumuzun teminatı, bizim dirilişimizin teminatıdır. Ve bir insan, bir mümin, bütün heyecanıyla icabında benim yakamdan tutuyor. Bir sünnet ihyadına benim yakama ulaşacak, uzanacak elleri bir sünnet adına garazsız uzanıyorsa tutar, öper ve başıma korum. Eğer beni örseliyor, tan ve teşni ediyorsa efendimize karşı, onun sünnetine karşı, onun asarına karşı saygının inkıdadın ve derin anlayışın ifadesidir. Bundan dolayı örseliyorsa, bu mevzuda da bizde bir gelişme var demektir. Ve yine sahabi arasında, onun hasarına karşı saygıyı derinlemesini âriz ve amik olarak görüyoruz. Bu mevzuda da münasebet arz etmek için yine sahabiden ve devrimizde misal arz edeceğim. Seyyidina Hazreti Ömer, büyük insan Enes bin Malik der ki, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna birisi geldi. Dedi ki yar Rasulallah kıyamet nedir veya ne zamandır? Ma adette lehade dedi efendimiz. Ona ne hazırladı? Adam da dedi ki vallahi ma adettu şey yani ve bir şey hazırlamadım ya Rasulallah. Ama Allah ve Rasulullahi seviyorum. Buyurdular ki elmer o kişi sevi ile beraberdir. Enes diyor ki Allah'a yemin ederim. O gün sevdiğimiz, sevindiğimiz kadar hiçbir zaman sevinmedik. Allah'a hamd ederim, Enes diyor, Resulullah'ı seviyorum, Çıldırası'ya seviyorum, Ebu Vekir'i seviyorum, Ömer'i seviyorum. Ben de onları seviyorum diyemem. Fakat köhne bir anlayışa göre, yıkık bir gönle göre, bana göre öyle geliyor ara sıra esinti. Ebu Ömer'i seviyoruz, öyle geliyor. Bana Ömer desek ruhunu bana ver. Vermeye hazırım gibi geliyor bana, yanılmış olabilirim, yalan söylemiş olabilirim. Seyyidini Hazreti Ömer, ruhumu feda edeceğim Hazreti Ömer, Ya Rabbi seviyor gibi görünüyoruz. Sevmiyorsak hakiki sevdir, seviyorsak onlarla beraber ajmeneş eyler. Halifedir. Allah'ın halifesi, ona Allah'ın Resulü'nün halifesi dediler. Yerde esmasıyla, sıfatıyla Allah'ı temsil eden Hazreti Ömer, Allah'a ait düşüncenin meydana gelmesine vesile olan Hazreti Ömer, halifedir, hutbeleri kendi irad ediyor, nutukları kendi veriyor. Efendimiz'e ait mana ve maye öyle ruhuna sinmiş ki, ağzını açtığı zaman belki hadis bir lafız yok. Fakat rasûl Ekrem Ekrem'e ait özet tercüman oluyor. Ve o kadar tercüman ki, Ümmetin hibri ve allamesi olan i̇bn Abbas, Ömer nereden nutuk irade edecek koşuyor arkasından. Mekke'de bulunsa, Medine'de vereceğini duysa, Medine'ye kadar koşuyor. Rabbime hamd ve sena ederim. Sizin şurada bulunuşunuzu, bulunuşunuzu ben akaret rica etmeyecek. Küçük görmeyeceğim. Rabbim bunu bir ise bin eylesin. Sizi teşrif ve tekrim buyursun. Hutbe irade edecek. Onun heyecanıyla, kafasında onları hazırlamakla meşgul. Bir duvarın dibinden geçerken, omuzuna damlayan birkaç kan damlası Ömer'i kendine getiriyor. Rabbimiz'i duyma ve duygulanmakla meşgul ve meşgul kendinden geçmiş. Ancak üzerine akan kan damlaları Ömer'i kendine getiriyor. Bakınca elbisesinin kirlendiğine şahit oluyor. Tekrar hızla, süratle eve dönüyor. Elbisesini değiştiriyor. Ve gelirken de o kanın damladığı damın üzerindeki oğlu koparıp atıyor. Minbere çıkıyor, hutbesini irade ediyor. Hutbede halka yine çok şey anlatıyor. Ve bir basamak aşağı inerek belki de halka şu ikazda bulunuyor, cemaat diyor. Müminlere eziyet ediyorsunuz. Evden çıkmıştım mescide geliyordum. Falan duvarın dibinden geçerken omuzuma kan damladı. Kanın aktığı oluğu ben de tuttuğum gibi kopardım, attım. O attım, kopardım derken, birdenbire bakışlar ayrı bir tarafa teveccüh ediyor. Ömer de sesini ve konuşmasını kesiyor. Uzaktan kalkan bir zat vardır, beli kırılmış gibidir, Ömer'in çok sevdiği bir insandır. Yer yer onunla yağmur duasına çıkar, elinden tutar yukarılara kaldırır. Ya Rabbi bu peygamberin amcasının elidir. Bunun hürmetine bize yağmur verdi diyen insandır. hakkında dediği insandır. Bu kalkan saat Hazreti Abbas'tır radıyallahu an. Efendimiz de aynı Mehmeden süt emen amcası Hazreti Abbas'tır radıyallahu an. Rengi benzi saralmış olmuş. Ayak kalkmış adım adım Ömer'e doğru yaklaşıyor. Ve yaklaşınca da soruyor Ya Ömer, Ya Ömer ne yaptın? Ya Ömer ben bu gözlerimle gördüm, o dam benim damımdı, oğlu damımın üstüne de Rasûl-ü Ekrem koymuştu. O koymuştu derken, bu defa Hazreti Ömer'in ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıveriyor binberden. Biraz sonra yıkılmış adeta ölüm heyecanları içinde, başı yerde Ömer'in dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü görüyoruz. Ya Abbas sana bir ahdim var. Ben gidecek başımı o duvarın dibinde yere koyacağım, sen ayağını benim bu başıma koyacaksın, oğlu tutup yerine yerleştireceksin, Resul ü Ekrem'in eliyle koyduğu oğlu yerine yerleştireceksin. Halk heyecan içindedir. Bu kadar belki birkaç kat cemaat mescidin içinde ve dışında namaz kılmakta. Halife dışarıya çıkınca heyecan içinde ne olduğunu bilemeden şaşırmış durumdadır. Hazreti Abbas'ın duvarının dibine gider. Koca Ömer, makamın firdevs olsun senin Ömer. Bize peygamberine saygıyı öğrettin. Bize edebi öğrettin. Bize inkiyat öğrettin. Bize saygının gereğini ders verdin. Roma İmparatorluğu'nun yakasından tutup sarsıp, yerle bir eden o büyük kâhmet Ömer. Sasanileri burçlarıyla beraber sarsıp yıkan, yıllardan beri tütüp duran, ateş kedeliği söndüren seyyidine Hazret Ömer, İran'ın altın bileziklerini sürakanın kollarına takıp, sonra da secdeye varan Rabbime hamd ederim, sasani'den çıkardı ve soydu, sürakaya giydirdi, Resul-ü Ekrem'e vermişti zaten diyen Hazret Ömer. Bütün yıkmışlığı ihtişamı karşısında bu defa kendisi muhteşem bir kamet olarak, Duvarın dibine yıkılı verir. Hazreti Abbas çekinir o başa basmayan. Nasıl o başa basılır ki? O baş Müslümanlığı idare ediyor. O baş küfrü yenmekle meşgul. Nasıl o başa basılır ki? O baş Allah'a ait duygularla meşgul bulunuyor. Bas ya Abbas. Bas basmayı çoktan hak etti o baş. Bas Çin'e ki ceza olsun adam. Peygamberin eliyle yerleştirdiği yolu kopardın. Bu sahabinin anlayışı, Efendimiz'in arkada bıraktığı izlere saygı gösteren sahabinin anlayışı, Kur'an neslinin gönlünden sıyrılıp batılırken, paslı teneke'den bir damın üstüne konmuş oluk kadar kıymeti yok muydu? Sen başını yere koymadın. Resul ü Ekrem sinelerden sökülüp batılırken, başını yere koymadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa, sen bir kere gönülden inlemedin, Sıkılmadın, Ağlamayı bilmiyorsun, gülmeden utanmadın, Gece karanlıklarına iki damla gözyaşı dökmedin, Efendimiz'in senin neslin içinde yıkılmasın, Maoizm'in ve Lelizm'in hortlaması, ortakları gibi bir cemaat işgal etmeleri karşısında, Sen inlemedin, Bir teneke oluk kadar, Resul Ekrem demek senin kalbine girememiş. Allah beni daffetsin, seni de Asarı nebiye saygın. Arkada bıraktığına ihtiram ve tazim. Kur'an diyor ki: "Ya Ey Yahya Nabi, İnna ersalnak şahidan ve mubessiran ve nedîran. Li tu'minu ve resûlihi ve tu'azzirû ve tuvakkirû." Tefsirzi tefsir ederken diyor ki, وَتُبَالِغُ ف۪ي تَعْذ۪يمِهِ Ey Nebi, اِنَّا اَرْسَلْمَاكَ شَاهِدَا Seni şahit olarak gönderdik. Şu mücrim ümmetin senin huzuruna gelecek mürafa olacaklar. Günahlar ve sevaplar saçılacak. Defterler üşüşecek. Kimisi sağdan alacak, kimisi de soldan alacak. Hararetle yanan insanlar olacak. Dudağı patlayıp da yerde sürüm sürüm sürünenler olacak. Ve bazısına kadehler cennet kevserleri sunacak. Seninle münasebet olan kevser içecek, senden kopuk olanlar da orada derbeder ve perişan olacak. Sen o gün ümmetin her haline şahitsin. O gün mahkemede senin şahadetine başvurulacak. Bunlar senin ümmetin mi denecek ya Muhammed? Peygamberleri kendi ümmetlerine şahit olarak gönderdim malinde olan ayet-i Seni de onlara şahit kıldım diyen Hazreti Allah Celle mahkeme Mahkemeyi kübrada mürafada en büyük mürafaada, şahadetine en son müracaat edilen zat olarak Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ı söylüyor. Acı ve tatlı her şeyimize nikahban olan Mahşer'de de acı ve tatlı her şeyimiz Sırtına yüklenecek olan, tatlılarımızda sevince gark olacak olan, acılarımızı muallak âmete duyurmasın. Burada çektirdiklerimizi Rabbim orada çektirmesin. Bizim yüzümüzden orada da mustarip kılmasın. Ağlama hissesini ve payini burada ağladı. Öbür alemde bizi perişan etmek suretiyle onu ağlatmasın. اِنَّا ve شَاهِدًا ve وَنَذ۪يرًا ve eğri yolun encamından sakındırmak üzere seni gönderdim. Ve bakın, akıbet lamı ile anlatıyorum. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِمْ Siz Allah ve Resulullah'a iman edesiniz. وَتُعَزِّرُوْهُ عَلْقَ وَرَسِنِزْ Sahip çıkasınız, zahir olasınız, davasına yardımcı olasınız. اِنْتَانْسُرُ اللّٰهَ surkum Sırrını temsil edesiniz. Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım edecektir. mali münifin ifade eden, ayeti kerimeye sadık olasınız. Bir de Resûl-ü Ekrem'i tazimde mübalağa edesiniz. Onu alabildiğine büyük göresiniz. Malukat içinde ondan daha fazla büyük tanımayasınız diye Allah onu size gönderdi. O, beşir ve nezir olarak vazife yapacak, siz de tazim ve tevkir edeceksiniz arka verecek, sahip çıkacak ve onu tazimde mübalağa yapacaksınız. Allah demeyeceksiniz o kadar, onun ötesinde her şeyi söyleyeceksiniz. Cennet elinle senin ya Resulallah, cemal elinle senin ya Resulallah, mizan elinle senin ya Resulallah, mahşer elinle senin ya Resulallah, kevser elinle senin ya Resulallah, galip dedenin beyanı içinden. Sultanı Şahı Divan ı Rüsülşah-ı Mümeccezsin efendim. Biçarelere devleti Sermesin efendim. Divan-ı İlahi de seramesin efendim. Menşûr-ül-emrükle müeyyessin efendim. Sen ahmed i mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultanı ı müebbessin efendim. Hudben okunur minber iklimi i bekada, Hükmün tutulur mahkeme-i cezada i Gülbenci Kudumun açılır Arzu Sema'da, Esnav-i Şerif'in anılır Arzu Sema'da, Sen ahmed i Mahmud'u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı efendim, 14 asır uzaktan, günahkar bir cemaat içinde, günahkar sesimle bunları salat-ı selam olarak sana takdim ediyor, ruhuna tehyye ediyor, Allah'tan aldığımız edeple. Sana doğru müracaat eder ve gelirken hediyelerimizi bu şekilde takdim ediyoruz, canımız dudağımıza geldi, bin çeşit yıkılmakla karşı karşıya kaldık. Eğer elini uzatıp dağıtımızın zimamından tutmazsan, bizi var olma ufkuna hidayet etmezsen, ruhunla başımızda can ve cesaret getirici olarak, nigahban ve mühimin olarak bulunmazsan, gayri bundan öte dayanmaya ve tahammül etmeye takatımız kalmadı. 2-3 asırdan beri dayandı ve takat gözlerdiler. Şimdi yeni yeni filizler oldum, yeni yeni yaşarmeler başladı, yeni yeni civcivler çıktı çıktım ve bunlar da falazlanma yoluna girdiler. Eğer peygamberim deyip gelim metine sahip çıkmazsan, inan ya Rasulallah, sahipsizliğimizi ilan ederken sana karşı ne fazla bir şey söylemiş oluyor? Ne de bu ala yapmış bulunuyorum? Allah senin için. İnna arsalna keşahiden ve mubeşhiren ve nedir Biz de bela diyor. Elimizi göğsümüze koyuyor. Bu mevzuda sadakat ediyoruz. Doğru söyledin. Doğru beyanla geldin. Bu havası içinde. Rabbim selamlarımızı senin ruhu pürpütuuna ulaştırsın. Şu dakikaya kadar düşe kalkayım asadakat içinde. Sana sadakat içinde bulunduğumuzu ilan ediyoruz. İnan ki seni göremedik, sahabi ve tabirin olamadık, 14 asır sonradan geldik, uzaktan güneşe anlamaya çalışan insanlar gibi, elimizde ölçüye yaramayan aletlerle ölçüp biçmeye çalışıyoruz. Aletlerimiz bazen bizi yanıltıyor, ara sıra aklımız araya giriyor, ve sonra yuvarlanıp gidiyoruz, senden uzaklaştığımızda şahit oluyoruz. Aradaki mesafe ile korkuyor, ürperiyor, bir kere sana doğru koşuyoruz yeniden koşuyoruz ve senin bize uzanacak elini bekliyoruz. İnan kelin uzattığın zaman, Arabın yağız delikanlısına uzattığın an sultanlık bahsettiğin gibi Türkün delikanlısına da sultanlık bahsetmiş olacaksın. Çanakkale şehadem, Bedir şehitleriyle beraber aynı aynı çatı altında yan yana gelecek. Senin etrafını saracak ve bizim yeniden var olmamızı ve dirilmemizi bir bayram olarak ilan edecek, alkışlayacak ve teshid edecekler. Dizimize derman ol Ya Rasulallah, gönlümüze fer ol Ya Resulallah. Senin ruhunun bu sesleri duyduğuna inanıyoruz, sen söylediğin için inanıyoruz, selat selamlara cevap veririm dediğin için inanıyoruz, melekler bana ulaştırır dediğin için inanıyoruz. Ve sana bütün tazimat ve teklimatımızı takdim ediyoruz. Allah Allah. Atalarımızdan birinin dediği gibi: İn Nil Tayyassawa, Yevmeni Ardil Haram, belli salamı raudaten, Hi hanbeyiül Muhterem, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ya Rabbi bizi muhatabe iman içinde, sadakatle yaşat, sadakatle öldür ve bu hal içinde haş ve neşreyle, hammadun olarak haş ve neşreyle. Bu kubbe altında bunu senden istediğimiz gibi, bütün diyari İslam'da cami kubbelerinin altında, Malezya'dan Cava'ya kadar, ondan canım çıksın ateş ateş yanan Afganlı'ya kadar, Filipinler'e kadar, dirilmek üzere mücadele veren, senin için kavga veren, Mücahitlerin dizlerine derman ol, onlara can ve cesaret ver. Bir kere daha dini bir Şehbal açmasını temin buyur. Gök, nura gark olsun. Ervah, bütün ervah. Allahu Ekber'i görsün ve müşahade etsin. Hz. Muhammed'in adı Şehbal açsın. Ve melekler bunu görsün. Ayrı bir bezim olsun, ayrı bir dünya olsun. Ayrı bir cihan olsun, ayrı bir alem olsun. Rabbim o alemleri bize göstererek bizi aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz Müslüman, hislerime mağlup olarak ve yenilerek bir çizgi beni ruhum ve canım Efendimizin huzuruna çekti götürdü. Benim gibisi de o huzura gider mi? Terbiyesiz olunca gider, sıkılmaz olunca gider. Sultana sultanlık yaraşır. Ne tekim geda'ya da gedalık yaraşır. Ne bileyim edep bilmiyorum. Lambur'un huzuruna çıktık ne bileyim. Bilemiyorum. Belki onun huzuru kim. Ama çıktım bir cemaatin huzurunda vazettiğim için. O cemaate karşı efendimizin teveccühüne dayanarak itimat ederek. Onların içinde geleceği bayraklaştıracak ve şah bir nesil vardır. İnşallahü teala Rabbi müneccı canlandıracak, ihya edecek ve diriltecek. Hazreti Muhammed'in yüzünü de güldürecektir. Aziz Müslüman, bu muhteşem şafak çoktan atmıştır. O şafakın horozları çoktan ötmeye başlamıştır. Filizler çoktan çıkmıştır. Bade nesim çoktan esniye başlamıştır. Burcu burcu Hazreti Muhammed kokusu bir baştan bir başa bütün Anadolu'yu, İslam aleminin son karakolunu, Mehmetçiğin canını dişine sıkıp takıp beklediği karakolu çoktan almıştır. Şimdi her vadide Hz. Muhammed kokuyor, her solukta Hz. Muhammed kokuyor, her ağızda Hz. Muhammed kokuyor, bu devranı Rabbim ve ikmal edecektir. Ben ve emsalim belki bunu görmeyeceğiz, görmeyi de çok arzu ederiz. Fakat içinizde binlerce insan göklerin nura olduğunu görecek inşallah. Ervahın onu gördüğünü görecek inşallah. Ruhu revani Muhammed'in şehbalaştığını görecek inşallah. Yavuz'un yanıp tutuştuğu derdin zail olduğunu, ümmeti Muhammed'in ittihad ettiğini, bağnazlığın kalktığını, müsamaha'nın geldiğini, affusafın hakim olduğunu, Kardeşlik ruhunun bizi çepe çevre sardığını, cennetlerde yaşayanlar gibi Saidi vahid üzerinde ittifak ettiğimizi göreceksiniz inşallah. Biz görmezsek bu camilerin kubbeler altında topladığınız zaman kulaklarınızda şu mücim sesimi canlandırmaya çalışın. Ben daha önce kaflime böyle yol bulmaya çalışacağım ve deyin ki Rabbim. O mücrimi de affeyle, bu günü çok harcı etmişti ama herhalde nasip olmayacakmış olmadı. Allah! Allah! Rabbim sizi aziz ve faydar eylesin. Muhammedi müesseselerle sizi aziz ve faydar eylesin. Kursunuzda, yurdunuzda sizi aziz faydar eylesin. İslam'ı ihya eden müesseseleriniz, müsyonlarınızla sizi aziz ve faydar eylesin. İmam hatiplerinizle, Yüksek İslam enstitülerinizle, Diyanet camianıza, zaiman ve müezzinizle Rabbim siz aziz ve paydan eylesin. Bu millete Rabbim dilgirlik göstermesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.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 Wahoo! <تصفيق> <تصفيق> ذلك الفوز الكبير سبحان الله ولاك يا الله عظيم على عظيم نسيب الله نعم ان I'm um.